Elhamdülillahü Bu sohbetimizde her ne kadar konu itikat meselesi olsa da idikadi konuların başında Sekir erbabından olan bu ikilinin arasındakileri ve tayfası bazı mali söze söylemişler. Onların sözlerinin ihtiadi bir hata olduğunu söylemeye çalışacak. Bu bölümde özellikle Muhittin İbni Arabi hakkında ileri geri konuşanların veya tam olarak ona tabi onu sevenlerin her iki tarafında hatada olduğunu söylerek ortaya yolu ifade edecek. İbaret-i Arabi Kudret Sırruhu Muhittin İbni Arabi'nin sözü ezan-ı naziretün icab. Onu da bu meselede ve lehu muvaffekatün bil felasifeti fi manet kudret. Kudret meselesinde sözü icab Allah-u bir şey yapmaya mecbur manasına dönüyor. Fesifcilere uyuyor Her zira la yüce vizu sıhhat et terki muhtar. Her şey gücüden muhtar olan, dilediğin yapma tasarrufunda olan Mevla-i hakkında terk etmenin sıhhatine cevaz vermiyor. Yani Cenab-ı Hak şeyi yapacak. Yani hayır olan şeyi yapmaya mecburdur manasında. Terk etme dilerse yapar, dilerse yapmaz manasını kabul etmiyor demek ki. Bel ya tek ödül lüzûm ve cânibîl fiil. Fiil yapılması tarafını lazım geliyor. Ve acet şaşırdı şey, enneş şeyh bu yurafin nazarı yani nazara keşfi, keşif nazarında görülüyor. Menin makbulü, makbulü görünüyor. Ve ekstri ulûm bu e, ilimlerin ekşerisi elleti tuhalif-i arâ ehl-i hakkı ve ehl-i sünnet ulemasına görüşünden muhalif olan ekstri görüşleri tezru khataen zâre doğru olmayıp hatalı görülür. Velallehu ki hatayı el kesbi. bu kesbi hatalarında mazurdur. Ertifat anhul melametu Ondan onun üzerine lehmetmekten, lemetmenin hükmü ondan kalkar durumda. Mistir hatayli ihtiyadi istihadi olan hatalarda olduğu gibi. Gaza bu itikadun khasun fakir. Hakkı şeyh. Bu Müciddin İbn Arabaziler hakkında bu fakir İbn Arabi'lerin itikadı budur. Benim itikadım böyle diyor. onu da ma'kûllardan sayıyorum. Ve râ ulûhumu'l muhalifete hataen. Mazareten ilimlerini hatalı ve zararlı görüyor. Ve kâmun min hâzi't bir topluluk. şeyh diyorlar, bütün ilimlerinde onu hatalı görüyorlar. Bunlar boşsuzta gelmiş oldular ve cemaatin okura basıp cemaatın bu takipçilerinin bu Sofya tayfasından yahtaruna taklidi şeyhi şeyhi taklidi tercüme ediyorlar ve takedüna ennehu musibun fi cemiyul ummi bütün ilimlerinde isabetlidir diye inanırlar isbutu na hakiyetha bidalaili ve şuhud birtakm dilinde şahitler onun haklı olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar böyle assekke enne kile hazeynil firkayni Mevlitimiz İbn Arabi'sde Ar hakkında bir kısmı ileri gitmiş oldu, bir kısmı geri kalmış oldu. İfrat ve tefritte kamçılarlar. Farekutu tebsetu'l hallerin orta olanlarından ayrılmış oldular ve gaidu anhu haktan ortaldan uzak düşmüş oldular. Keyfe yeru't Nasıl Şeyh Mutin İbn Arabi reddedilebilir? Cehuve minel makbulin. Makbul bir makbul sayılan Mühtemim İbn Arabi nasıl ret Bir sebebi hatayı keşfi. Keşfi hataları sebebiyle. Ve keyfettuk beli ulûmuhul bi'aydetü anis-sevâk. El muhalifetil ara ehlil hak. Ehl-i hak, ehl sünnet görüşlerine muhalif olan haktan uzak sözlerinden nasıl kabul etsin? Bir mağsit taklit, sırf taklit edeceğiz diyerek. Demek ki kör körüne onu taklit etmek de doğru değil. Fel hak doğrusu hüvet tevassutu orta haldir ki elezi ve fekanilâ lehu bi beni ikramı ile, keremiyle hak olan, savabı olan doğru yola iletti onun hakkında. Yani makbul bir veli olduğunu kabul ediyorum diyor. Fakat ilimlerinin şerah el rüsmetin muhalif olan sözlerini bettediyorum diyor. Nâ ennel cemmel gafiren min hazreti taifeti. Evet, bu taifeden olan bir topluluk. Müşârikün Müşârikün el-Şeyh'i Muhyiddin İbn-i Arabi'ye ortaktırlar. Meseletin vahid-i vücud, vahid-i vücud meselesinde. Onu gibilirler. Yani her ne kadar Muhyiddin i̇bn Arabi'nin o meselede, Adil-i meselesinde özel bir tarzı olsa bile, bir takım kimseler de bu tayfeden olup ona uymuşlardır. Ve lakinnehüm yüşârikûne fî asl-i kelam. Bu meselenin aslında, Adil-i aslında onlar Muhyiddin İbn-i Arabi'ye ortak oluyorlar. Hazil-i meseletü o mesele, İnkânet ezzem muhalifeten min mütegadâti ehl ne kadar enzet ulemasının görüşüne iki kadına muhalifse de böyle için la o mesele kabre'tun li tevzihi yani yönlendirmeyi izatmeyi tevletmeye kabildir ve salatun li'l cem'i biha yani itikad ile esasen itikadıyla bir araya toplanmaya uygun yönleri vardır fakkata bakı hazin fakir bi inayetillahi teala bu fakir Allah'ın yardımıyla mutabık kıldı etti fi serdurbiyat Hazreti Şeyh'e, Hazir Meseleti, Şeyh'imizin rubayetlisi kitabının şerhini yaptığım zaman diyor, o meseleyi orada tatbik ettim diyor. Ala mutakidati ehl hak, ehl-i sünnet ulemasının itikadına uygun şekilde yorumladım. Ve Cenab-ı Beyn-i Nurma ehl-i er itikadıyla vasit meselesinin arasını cem, etti. cem ettim diyor. Ve aden niza niza'a'l-ferikani ile lafzı her iki fırkanın çekişmesinin lafızda olduğunu beyan ettim diyor. Halleşkül küt tarafın iki tarafın şüphelerini halletti şübheti ima şüphe şüphelerini kaldırdı. Alan için. Bu şekilde ki lem yapka fiha mahallu rebin asla bu orada yani bakıldığı zaman diyor kemale yafa alan nazir fi o şehrine onlara gizli kalmaz orada meseleyi asla diyor artık orada bir şüphe ve konusu kalmadı diyor. Ateş ucun meselesinde sekir halinde olup onların sekir halindeki dalgın sözleri olarak söyleniliyor. İtikad, Eros'un itikadı, ayık sözle söylenen Efendimiz Semin ayıklık hali, sürekli insanlara tebliğ hali olduğu için o hal mahkuldür. Sekir hali, velayette zikirle, manevi teveccühle insanın kendinden kesme dalgılık hali olduğu zaman karıştırdığı sözler mazudur. O halden geçilir, ayıktığı haline bakılır. Nasıl ki bir biri çölde tevesini kaybetmiş, çaresiz kalıp yorulmuş uyumuş. Uyandığı zamanda ki tevesi karşısında duruyor. Hemen sevinçten Allah'ım sen ne Allah'ım sen de büyüksün diyeceği yerde sözü karıştırmış. Ben ne büyüğüm manasında yani Mevla Teala'nın ya söylemesi lazım gelen sözü kendine söylemiş orada. O yüzden o heyecandan olan karışıklık feyizden zikirden Manevi cereyanda olan karışıklık hali mazurdur. Bunları geçmek lazım. Bunları dil uzatıp da haktan sapmamak lazım. İşin ortaya yolu. Hayırlı umur ev satma. İşte Marbanize buyuruyor. olan sözlerini kabul etmiyoruz. Fakat kendisi keşif hümde diyor. Makbul bir zat olarak görülüyordur. Mevlet Ağla, dostlarından dostlarının beyan ettiği şekilde el i anlamaktan bizleri ayırmasın.